yanlar Ali Ulvi Kurucu Nübit Candaner Ertuğrul Ümit dolu çocuk Onur Kırış Baba Engin Yüksel Mustafa Runyun İsmail Yıldız 25. bölüm Ek korku, var, karanlık var. ''Yorgun ve uykusuzum. Nereye gideceğimiz belli değil. Gencim, yaşım on yedi, on sekiz. Ağlamaya başladım. Ağlamam babama dokundu. Hz. İbrahim'in duası olan şu ayetleri okudu.'' Ey benim Hacerim, İsmail'in ve bütün kainatın harika olan Rabbimiz Ailem Hacer'i, süt emen yavrusu İsmail'i Ziraat olmayan, bağ bahçesi bulunmayan Bir beldeye, bir vadiye, bir dereye bırakıp gidiyorum İnne beytikel Muharrem Senin mükerrem, muazzez, mukaddes Kabe'ne komşu bırakıp gidiyorum Bunları sana tevdi ediyorum, sana emanet ediyorum Allah'ım imanım ve inancım şudur ki sana tevdi olunan emanete sahi olmaz. Ertesi gün Cidde'den Mekke'ye hareket ettik. İhranlıyız. O günlerde Cidde ile Mekke arasında asfalt yol yok. Kum deryasında gidiyoruz. Vasıtamız kasası tahtta bir kamyon. ''Posta yani.'' ''Yanımızda epeyce eşya da var. Yükte hafif lüzumlu şeyleri almıştık. Hep kendimiz taşıyor, kendimiz yükleyip indiriyoruz.'' ''Çok meşakkatli, çileli bir yolculuk.'' ''Valide tereyağı peynir tuzlamış, kavurma yapmış. O zaman buzdolabı gibi bir şey yok. Bozulacak diye korkuyoruz.'' ''Yola çıktığımızda ikindi geçmişti.'' Sahilin nemli bölgesinde kumlar biraz sıkı olduğundan rahat gittik. Mekke'ye yaklaşınca tam bir kum deryasına girdik. Arada sırada kamyonumuz kuma batıyor kalıyor. Mehtaplı bir gece. Derken arabamız kuma saplandı kaldı. Şoför, yolcular inin kuma saplandık dedi. Bir taraftan salavat getirin, bir taraftan da arabayı itin dedi. Kamyondan iniyoruz, itiyoruz, kamyon yürüyor, biniyoruz, çok gitmeden tekrar ya rükkab 75 Yetmiş kilometrelik yolu tam yedi saatte gidebildik. Şimdi ise 45 dakika çok geliyor. Mekke'ye vasıl olduğumuzda şafak vaktiydi. Orada da sivrisinek orduları karşıladı bizi. İhramlıyız. O çileler Efendimiz ve ashabının çektiklerini düşündürttü. Bu iş beşer işi değil, kesinlikle Allah'ın işi. Az da olsa yaşamayan bu çileleri anlayamaz. Peki bu sıkıntı içinde anneniz nasıl oldu? Temelli perişan olmuştur zavallı. Allah yardım ediyor. Annem yolda açıldı, toparlandı, canlandı. Hiç unutmam diyordu ki... Şüle beyk Allahümmele beyk sadaları bana verdiğiniz haplardan daha iyi geldi. Çok faydalı oldu. Çünkü Allahım sen çağırdın ben geliyorum davetine icabet ediyorum diyoruz. Allah'a ve Resulüne misafir gidiyoruz. İyileştim elhamdülillah. Annemin iyileşmesi ailemizi canlandırdı verdi. Tavafı ve sayıyı hep beraber yaptık. Mekke'ye vardığımızda 1358 yılı Şaban ayıydı. Hac mevsimine dört ay kadar bir zaman vardı. Şehir tenhaydı. Konya delili Eşşeyh Abdüllatif Efendi'nin evine indik. Bize mutfağı ve hamamıyla birlikte büyük bir oda verdi. Hepiniz bir odada mı kaldınız? Odayı bir çarşafla ikiye böldük. Bir tarafta kardeşlerimle ben, öbür tarafta annemle babam yatıyordu. İlk gece hiç uyuyamadık. Sabah namazına delilimizle birlikte Kabe'ye gittik. Babam o sabah çok ağladı. Babamız ağlarda biz durur muyuz? Ne güzel olmuştur. Allah Allah. Sakin sakin tavafımızı yaptık. Güneş biz tavaftayken doğdu. Tavaf namazlarımızı kıldık, dua ettik. Annem sevinçten uçuyordu adeta. Aman Allah'ım ben neredeyim? Aman Allah'ım çok şükür gördüm bugünü. Demek, demek şu an ben Hacer annemizin geldiği... ...Peygamber efendimizin gözyaşları döktüğü yerdeyim. Demek ki, demek ki... Tavaftan sonra saye geçtik. Babam her ibadete başlamadan önce bize manasını anlatıyor. Hacer annemiz az önce tavaf namazı kıldığımız bölgede yalnız kalmıştı. Sütü de çekilmesin mi? Hazreti İsmail daha bebek. Acıktı, ağlamaya başladı. Annesi Hacer onun feryadına dayanamadı. Geldi, şu an yanında bulunduğumuz Safa Tepesi'ne çıktı. Acaba etrafta birileri var mı diye bakmak istedi. Sonra Merve Tepesi'ne doğru gitti. Biz de gideceğiz inşallah. Sürekli oğlu İsmail'e bakıyordu. Ne olur ne olmaz Hazreti İsmail, zemzem kuyusunun ağzının işaretli olduğu yer. Merve'ye giderken iki tepe arasında bir yerde arazinin durumundan dolayı İsmail görünmüyordu. Oğlunu tekrar görünceye kadar orayı koşarak geçti. Şimdi bizim sahi ederken koşarak geçeceğimiz işaretli yer burası. Sahi'de pek duygulu bir şekilde tamamladık. Böylece ilk umremizi yapmış olduk. Medine'ye ne zaman geçtiniz? Mekke'de hac edinceye kadar beş ay kaldık. Ramazan'da Medine'de bulunan Zekai hocadan bir mektup aldık. Benim için genç yaşında muhacirlik madalyasını göğsüne takmak şerefine eren aziz kardeşim Hafız Ali Ulvi kurucu diyordu. Bu söz bende o kadar büyük bir tesir yaptı ki anlatamam. Oralarda başka tanıdıklar bulabildiniz mi? O Ramazan ayı içinde Medine'den gelenlerden Zeynel Abidin Efendinin vefat haberini almıştık. Mustafa Runyun'un babası Ali Rıza Efendi ise... ...dört sene önce ailesiyle Konya'dan Medine'ye hicret etmiş... ...oğlunu iki yıl önce Kahire'ye tahsile göndermişti. Mustafa Runyun biz hicret ettiğimizde Esher'de okuyordu... Kahire'de kendisini ziyaret etmiştim. Evet. Mustafa Runyun o sene hac mevsiminde Mekke'ye geldi. Bizi buldu. Babama beni de Essere götürmek istediğini söylemiş. Hocam, eser Türk talebeler için çok müsait. Bütün imkanlar var. Aslında kısmen kendiniz de gördünüz. Ali Ulvi gelsin benimle. Ben her şekilde kendisine destek olacağım. Aziz evladım, biz Ali'yi Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar korumaya çalıştık. O daha çok genç. Abim Mustafa Efendi, Allah selamet versin, Mısır için dünyanın fihristi derdi. Böyle bir diyarda acaba Ali ne olur? Onu kaybeder miyiz diye korkuyorum. Biz buralara Medine-i Münevvere niyetiyle geldik. Peki hocam, sahabe-i kiramdan Medine-i Münevvere'de vefat edenlerin mi sayısı fazladır? Yoksa Medine-i Münevvere dışında şehit olanların mı? Hangisi daha çoktur? Ee, anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Sahabe Medine'de kalmayı tercih etmedi. Dünyanın her yerine İslam'ı götürebilmek için yollara düştü. Çilelere talip oldu. Acılar çekti. Biz de aynı yolun yolcuları değil miyiz? Ben seninle başa çıkamayacağım galiba. Eh ne diyeyim. Bir de Ali'nin fikrini alalım bakalım. O ne düşünüyorum? Babam benimle görüşmeden Mustafa Runyun harem-i şerifte buldu beni. Sağdan soldan durmadan Mısır'ı ediyor Diyordu ki... "Ya senin başına öyle bir talih kuşu kondu ki tahmin edemezsin. Eserde Türk revakında odalar hazır. Zaten Türk talebe gelmiyor. Hangi odayı istersen al. İster müstakil otur ister beraber oturalım. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi orada... Azizim bir gün gelecek bugün ağlayarak bıraktın Türkiye'ye gülerek gideceksin. Seni eller üstünde karşılayacaklar. İnan bana. O günlerde Mekke'de, Harim-i Şerif'te akşamla yatsı arası ve yatsıdan sonra eserden gelen alimler konuşma yapıyor. Çok beli ve fasih bir Arapça konuşuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ''Sözde öyle bir sihir vardır ki, sizi büyüler, aklınızı başınızdan alır.'' buyuruyor. O konuşmalar sizi de etkiledi mi? Mustafa Runyun birkaç kere beni o hatipleri dinlemeye götürdü. ''Bunlar denizden damla.'' diyordu. ''Sen gel de Kahire'de bunun deryasını gör.'' Ben hala net bir şey söyleyemiyordum. Mustafa Runyun heyecanlıydı ama... ...senin deden bütün meclislerde ne derdi? İlim, alim, ilim, alim, ilim, alim. Yahu şimdi senin başına bir taç konmuş, bir nimet, bir devlet kuşu konmuş. Hala tereddüt ediyorsun. Babamla konuşmadan bir şey diyemem. Allah bir konuşalım, muhasebe yapalım, muhakeme yapalım. Çıkan karara göre hareket ederiz. İyi düşün, iyi karar ver. Bu imkanlar insanın önüne her zaman çıkmaz. Baban senin de fikrini soracak elbette. Hayır deme sakın, işi zorlaştırma Peki, inşallah. Eve geldim. Baktım babam durgun, düşünceli. Ne olur ne olmaz diye konuyu annemin yanında açmadı. Oysa siz Türkiye'den eserde tahsil için pasaport almıştınız değil mi? Demekten sonra ikimiz görüştük. Ali... Doğru. Mustafa Rüyun Bey diyor ki... Mustafa Bey benimle de konuştu baba. Bana da açtı. E peki sen ne cevap verdin? İslam Sabri Efendi de oradaymış baba. Doğru oğlum. O da orada. Yalnız Türk'ün edep telakkisi farklıdır. Mısır'da bazı ihmalkarlıklar, laubalilikler yapılıyormuş. Hocalar, alimler... ''Sünnetleri kılsan da olur, kılmasan da. Kılarsan sevap kazanırsın ama kılmazsan günah yoktur.'' diyorlarmış. ''Yavrum, böyle hocadan ne hayır gelir. Peygamberin sünnetini hafife alan hoca, hoca da olsa, alim de olsa, peygamberin yaptığını yapmadığından dolayı feyizden mahrum kalır. Benim kanaatim bu. Hatta bana namazında bir eksiklik de kalır gibi geliyor.'' ''Babacım, dua edin de sünnetleri yapanlardan olayım inşallah.'' Kimse kimseyi zorlamaz herhalde. Kılana engel olmazlar. Öyle mi diyorsun? Biz de Allah'ın izniyle sünnetleri savunuruz. Olmaz mı? Demek öyle diyorsun. Oğlum... Senin bu işe gönlün akmış. Allah'a teslim olmaktan başka çare kalmadı. Tevekkel tuale Allah. Mustafa Ronyun ikindi namazında benden cevap bekliyordu. Kendisine kabul ettiğimi, babamın da razı olduğunu bildirdim. O hemen Kahire'ye döndü. Dersleri başlayacakmış. Bütün bunlar o senenin hacı sırasında oluyor değil mi? Evet. Hac görevi tamamlanınca babam, annem ve kardeşlerim Medine'ye doğru yola çıktılar. Ben Kahire'ye gitmek üzere Mekke'de kaldım. Medine'de yerleştikleri yeri görmediniz mi? Babül Mescidi kapısı mahallesinde kiralık bir ev bulunmuş. Oraya gittiler. Kardeşlerim 12-14 yaşlarındaydı. 1940 yılı şubat ayının ilk günleri. Harp dolayısıyla Mısır'a vize almak zorlaşmasın mı? <gülüyor> Ciddiye gittim. Orada Saray Bosnalı Kamil Derviş adında bir zat vardı. Asil bir zattı. Aramco şirketinde mütercim olarak çalışıyordu. Birkaç gün onun evinde kaldım. Mısır sefareti defalarca gitmeme rağmen muhtelif bahanelerle hep beni oyalıyordu. Başka bir çıkar yol aramadınız mı? Aradım, aradım. Türk sefaretinde Aslen Türkistanlı, Katip Ahmet Celali ile tanışmıştık. Bir gaflette bulundum ona gittim. Beni sefirle görüştürdü. Neden gaflet? Sefirin İslam'a düşman olduğunu nereden bileyim? Şimdi kalkar asker kaçağı gibi bir iftirayla her şeyi berbat edebilirdi. Ucuz kurtuldunuz mu bari? Aslında daha sonraki yıllarda da Türk sefirlerinden bir hayli sıkıntılar çektim. Onları da sırası gelince anlatırız. Mesela bunlar Arap olmuş deyip bize vize vermediler. Türkiye'ye gelemedik. Şimdi ne olacak? Mustafa Runyun'dan bir mektup aldım. Allah'a tevekkül et gel diyordu. Ciddeden vapura bindim, Süveyş'e gittim. Oradan Mustafa Runyun'a bir telgraf çektim. Süveyş'e rahat gidebildiniz mi bari? Mısır'a giriş için vizem olmadığından gümrükte beni polis merkezine aldılar. Mustafa Runyun, Kahire'de beni Mısır'a sokabilmek için çırpınmaya başladı. Polis merkezinde ne yaptınız? Hayatımın en üzüntülü, en heyecanlı zamanlarını yaşadım. Suudi Arabistan'dan çıkış yaptığım için geri dönemem. Halbuki ailem orada. Mısır'a giremezsek, Türkiye'ye dönmekten başka çare gözükmüyor. Mustafa Runyun'la irtibat kuramıyorum. Yani tam bir belirsizlik. Meramınızı anlatamadınız mı? İki rekat hacet namazı kıldım. Başladım dua etmeye. Kur'an-ı Kerim'deki birçok dua ayetini... Aciz, fakir ve gözyaşları içinde okudum. Allah'a yalvardım. Allah'tan başka kapı yoktu ki. Allah kendisine sığınanları boşça yürmezmiş. Hakkel yakın doğrudur. Benim ağlıya ağlıya, hıçkıra hıçkıra Türkçe dua edişim polisleri de ağlatıyordu. Neden ağladığımı soruyorlardı ama beni anlamıyorlardı ki. Merhamete gelmediler mi? Bir zaman sonra Mustafa Runyun Bey Allah razı olsun Eser şeyine bir yazı yazdırmış da pasaportumdaki yazıya dayanarak vize verdiler. Pasaportumda Eser'de tahsil görmek için Kahire'ye revak Etrak'e gidiyor yazılıydı. Yazı size nasıl ulaştı? Mustafa Runyun getirdi. Bir de baktım elinde belge gülerek geliyor polisler Mustafa Bey e dediler ki Bu zavallı çocuk çok ağladı ya bizi de ağlattı Mustafa Bey kıvrak bir cevap verdi Hey ağlamayan gülmeyi bilemez gülmenin sefasını süremez O gün Mısır'a giriş vizesi verilirken öyle sevinmiştim ki sanki cennete berat almış gibiydim. Süveşle Kahire arası trenle 70 küsur kilometre. Portakal bahçeleri arasından neşeli, ferah bir yolculuk yaptık. Kahire'ye varınca doğru Mustafa Rüyun Bey'in odasına indik. Kahire'de ilk karşılaştığım kişi Fazilet Abidesi ahlaklı dürüst insan iyi arkadaş kara gün dostu Ali Yakup Bey oldu. Müstakil oda neden düşünmediniz? Mustafa Ruygun Bey'in odası genişçeydi. İki köşesinde iki karyola, bir kitap dolabı, ortada masa, bir ocak yeri, gaz ocağı. E işte muhtelif kapkacak. Her yönüyle hazır bir oda yani. Çayımızı kendimiz yapar, yemeğimizi kendimiz pişiririz dedik. Kahire'de ilk işiniz ne oldu? Az oturduk, yerleştik. Sonra İhsan Efendi hoca ile dersleri varmış, beraber derse gittik. Muhterem İhsan Efendi hocamla ilk günde tanışmış oldum böylece. Eser'e başlama nasıl oldu? İlk önce neler yapılıyor yani? Eserde Önce Mustafa Uyun'un ve Ali Yakup Bey'lerin de devam ettiği umumi bölüme girdim. Burada eski Fatih medreseleri usulü camide ders yapılıyordu. Buraya iki sene devam ettikten sonra bu bölüm kaldırıldı, fakülte usulü getirildi. Mustafa Uyun'la Ali Yakup Bey birer fakülte seçtiler. Siz ne yaptınız? Bir fakülteye karar veremediniz mi? İhsan efendi hocaya danıştım. Hoca fakire dedi ki, evlat ben kısmı ağamda okudum. Burası hem medrese hem de dergah gibidir. Feyzi başkadır. Sen biraz sabret. Bakarsın bu kanunun bir istisnası olur ondan istifade edebilirsin. Oldu mu peki? Hakikaten birkaç ay sonra zorlama yok, giden gider kalan kalır dediler. <gülüyor> ben de orada kaldım. Ehliye şehadeti için imtihana girdim, kazandım. Alimiye şehadeti için hazırlanırken peder vefat etti. Tahsili bırakıp Medine-i dönmek zorunda kaldım. Ehliye diploması ne işe yarıyordu? Vaizlik ve muallimlik hakkını kazandırıyordu. Peki eser günleri ne kadar sürmüş oldu? Beş sene sürdü. 1945 senesinde babam vefat etti. Bize biraz da Mustafa Runyun Bey'i anlatsanız. Ders şerikim, o da arkadaşım, Mısır'da tahsilime sebep olan gönüldaşım Mustafa Runyun Bey kardeşim, benden dört yaş kadar büyüktü. Konya'da kendisiyle Kapı Camii'nde mukabele okumuştuk. Kardeşi Abdullah Rıza Bey de bizimle okurdu. Onlar da Konyalı mıydılar? Babası Konya'da Kaşıkçı Ali Rıza Efendi derler... ...kaşıkçılıkla geçinir, şair ruhlu, derviş tanınmış bir zattı. Erbilli Şeyh Esat Efendi Hazretlerinin halifelerindendi. Peki Medine-i Münevvere'ye yerleşmeleri nasıl olmuş? 1934 yılında Kaşıkçı Ali Rıza Efendi... ...bir yolunu bulup oğlu Mustafa ile birlikte hacca gitmiş. Ertesi sene bütün ailesini alarak önce Şam'a geçmiş... Şam'da bir sene oturduktan sonra Medine-i vereye gelip yerleşmişler. O zaman doğrudan Medine'ye gidilemiyor muydu? Ali Rıza Efendi'nin Şeyh Esat Efendi nezdinde ayrı bir değeri ve itibarı vardı. Konya'daki dervişlerine adeta bir tamim halinde şöyle söylediği biliniyordu. 25. Bölümün sonu. buch projection